فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَنَا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَقَّةُ وق... قَعْتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأْتُمُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Vamı ve Rasulü ve Fakat ve Biz geçen haftalarda Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme gelen ilk vahiyin üzerine durduk. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz dedik. Bazı meşguliyetler girdi ve devam edemedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına gidiyordu. Dedik ki dünya vahye hazırlandı. Mekke vahye hazırlandı. Kabe vahye hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye Allah subhane ve teala tarafından hazırlandı. Siz de kendinizi vahye hazırlayın dedik. Çünkü vahiy gökten gelen bir berekettir yağmura benzer. Allah kitabında vahyi yağmura benzetmiştir. Bu yağmur güzel topraklara, hazırlıklı hazırlanılmış topraklara isabet ederse o topraktan güzel ekinler çıkar. Ama toprağı hazırlamazsanız inen yağmur sadece çamur oluşturacaktır dedik bu bir. Hazırlığın en güzeli inzivadır, uzrete çekilmektir. Mutlaka bunu yapın, uzaklaşın, insanlardan uzaklaşın. Dertlerden, kederlerden uzaklaşın. Dünnevi meşgalelerden uzaklaşın. Uzlete çekilin ki kalbinizi ıslah etmenin en güzel yollarından bir tanesi budur dedik. Ve bununla ilgili mevzuları anlattık. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki takatim kesilinceye kadar beni sıktı. Arkasından oku dedi. Arkadaşlar. Bir şey okuyacağınız zaman, bir iş yapacağınız zaman, bir amelde bulunacağınız zaman bütün dikkatiniz o işe kesilinceye kadar hazırlıklı olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı aç olan kimse için önce yemeğini yesin sonra namazını kılsın diyor. İslam alimleri hela ihtiyacı olan kimsenin namaza durmasını mekruh görmüşlerdir. Çünkü bu şekilde namaza durmak hazırlıksız bir duruştur. Mesela İslam alimleri uykusuzken fetva vermenin caiz olmadığını söylemişlerdir. Niçin? Fetva vermeye hazırlıksız bir konumdasın. Mesela İslam alimleri açken ders vermeye cevaz vermemişlerdir. Niçin? Çünkü ders vermeye hazır değilsin. Dikkat edin Cebrail aleyhisselam geldi ilk vahki söyleyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hazırladı. Takatim kesilinciye kadar ne yaptı diyor? Beni sıkıştırdı diyor. İnsanlara bir şey anlatacağınız zaman onların dikkatlerini üzerinize çekmeniz lazım. İnsanlara birine bir şey söyleyeceğiniz zaman rastgele değil. Onun o söze hazır olduğunu bildikten sonra onu söylemeniz lazım. Kendinize bir nasihat edecekseniz kendinize bir nasihat edecekseniz önce kendinizi hazırlamanız lazım. Hatırlar mısınız ben size daha önce duanın adabını anlatmıştım. Duanın adabında birçok esas neye tealluk ediyordu? Dua etmeden önce bir hazırlık yapmak gerekiyor. İşte buradan böyle bir sonuç çıkartıyoruz. Bir işe başlamadan önce mutlaka o işi yapacak hale hazır gelmeniz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor melek takatim kesilinceye kadar beni sıktı daha sonra ikra oku dedi ve ayetler nazil olmaya başladı diyor daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkarak evine geliyor ne zaman korku duyarsanız ne zaman endişe duyarsanız sığınacağınız sığınak en yakınlarınız olsun arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de o gün sığınacağı tek bir sığınak vardı eviydi Tek bir sınak vardı eşinin yanıydı. Bundan dolayı başınıza kötü bir hadise geldiği zaman, korktuğunuz zaman, kızdığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman, ummadığınız bir şeyle karşılaştığınız zaman, moraliniz bozulduğu zaman size iyi gelecek mekanlara gidin. Size iyi gelecek şahıslara gidin. Size iyi gelecek ortamlara gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşarak eşinin yanına gitmiş. Arkasından beni zemmilvuni beni örtün beni sarayıp bürün, örtün demiştir. İnsanlar korktukları zaman en güzel sığınaklardan bir tanesi de karanlıklar içinde tek başına kalmak ve uyumaktır derler. Daha sonra kendimden korktum diyor. Hazreti Hatice mesleği anlatıyor. Durumu anlatıyor ve ben kendimden nefsimden korktum delirdim mi cinlendim mi bana ne oldu diyor. Hatice validemiz diyor ki öyle deme. Allah'a yemin olsun ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın. İşini görmekten aciz kalanlara ağırlığını yüklenirsin. Fakire verirsin. Kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafirini ağırlarsın. Hak yolunda insanlara yardımda bulunursun diyor. Hatice validemiz tertemiz fıtratıyla öyle güzel bir kaydı ortaya koyuyor ki öyle güzel bir kurala bize işaret ediyor ki insanların geçmişleri gelecekleri için bir alamettir. Eğer bir insan fakirlere yardım ediyorsa, eğer bir insan yolda kalmışa yardım ediyorsa, eğer bir insan insanların yardımında ise Allah onu rezil etmeyecektir. İbn-i dediği gibi sen Allah'ın kullarına nasıl davranırsan Allah da sana öyle davranacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarına hep merhametli davranmış. Allah da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme merhametli davranacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarına şefkatle davranmıştır. Allah subhane ve teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefkatiyle muamele edecektir. Bunu Hatice Validemiz bildiği için sen böylesin Allah seni mahcup etmeyecek Allah seni rezil etmeyecek diyor ve beraber varakbin nefelin yanına gidiyorlar buradan da bir sonuç çıkartıyoruz bilmediğiniz bir mesele olduğu zaman içinizden çıkamadığın içinden çıkamadığınız bir mesele olduğu zaman zor bir sorunla karşılaştığınız zaman mutlaka bir bilene gidin bir bilene danışın yani sadece şunu söylemiyorum. Şer'i bir meselenin hükmünü sormak için bir alime gidin bunu söylemiyor. Bu yaptığım benim en çok yani bu söylediğim benim en sık başvurduğum metotlardan bir tanesidir. Büyük bildiğim, yaşlı bildiğim, tecrübeli bildiğim, hakim bildiğim, hikmet sahibi bildiğim insanların yanına çoğu zaman içinden çıkadığı, çıkamadığım meselelerde gider... En azından mevzuyu açarım. En azından mevzu hakkında onların görüşleri belki derdime çare bulur, belki çare bulmaz. Bazen ne yapacağım hususunda karar veremem. Şöyle yapmak bana doğru geliyor, bir de böyle yapmak var hangisini yapayım diye. Gider sevdiğim Müslümanlardan, o konuyla ilgili bilgi sahibi olan Müslümanlardan akıl alırım. Bunu mutlaka yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına bir hadise geliyor. Daha önce böyle bir halse hiç gelmemiş Hatice validemiz de böyle bir olay bilmiyor Olsa olsa bunu bilen kimdir Varaka bin Nefel'dir Varaka bin Nefel'in yanına gidiyorlar Hayatınızda devamlı birilerine Sormak sizin mesleğiniz olsun arkadaşlar Devamlı birilerine Evinizi taşıyacaksınız şu mahalleye mi taşıyayım Bu. Gidin birine sorun Ticaret yapacaksınız gidin birine sorun Borç vereceksiniz Gidin birine sorun borç alacaksınız gidin birinize sorun borcunuz var sıkıntılasınız gidin birilerine sorun ticaret erbabı bildiğiniz bir müslümana gidin benim şu kadar şu kadar şöyle borcum var şöyle sıkıntım var ben ne yapabilirim diye gidin sorun mutlaka sorun varaka bin nefel'in yanına gidiyorlar varaka bin nefel'e diyor ki Hatice valdemiz amcanın oğlu dinle bak kardeşin oğlu ne söylüyor o da diyor söyle bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçenleri anlatınca bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur diyor. İfade aynen böyle geçiyor. Namus sır saklayan demektir. Cebrail aleyhisselamdan bahsediyor. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım kavmin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar benim mümleketimden mi çıkartacak çok acayip gidiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini tanıyor insanlara yardım eden. Muhammed'in emin olarak bilinen, kimseye kötülüğü olmayan bir insan. Yani beni niye çıkarsınlar diye hayret ediyor. Varaka bin Nefel diyor ki senin getirdiğin hiçbir şey, senin getirdiğin gibi getiren kim varsa ona ancak düşmanlık edilmiştir diyor. Varaka bin Nefel bu cümlesiyle Sübhanallah tevhidi hareketin, İslami mücadelenin, tevhid davasının en temel kaidesini koyuyor. Demek anlıyoruz ki. Tevhidi mücadelenin en temel kaideleri Tevrat'ta da aynıymış, İncil'de de aynıymış. Eski kitaplarda da aynıymış. Biz bunu tevhid davetini ortaya koyana düşmanlık edilecek. Tevhid davetini ortaya koyan yurdundan çıkartılacak. Tevhid davetini ortaya koyan zindana atılacak. Tevhid davetini ortaya koyan işkence görülecek, görecek. Tevhid davetini ortaya koyan öldürülecek. Biz bunu nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Ve rakabin nefenlerden biliyor, eski okuduğu kitaplardan, İncil'den veya kutsal metinlerden biliyor. Demek ki İslami hareketin menheci eski metinlerde de aynı, yeni metinlerde de aynıymış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar... Yasin suresinde le in minna demiyor mu? Eğer sen vazgeçmezsen seni taşlayacağız ya da bizden size acı bir azap gelecek. İbrahim suresinde ve kâlallezîne keferû lirusulihim Kafirler, dediler ki ya dinimize döneceksiniz ya da biz sizi arzımızdan çıkartacağız. Arkadaşlar İslami hareketin tarifi işte budur. İslami hareket la ilahe illallahı kırmaktır ve bu haykırışın sonucunda ise bu haykırışın sonucunda ise başa gelebilecek her türlü bela ve musibete sabretmektir. Elhamdülillah rabbil alemin. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Arkadaşlar İslami hareket tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ve rakabin nefel bundan yıllar önce daha Kur'an-ı Kerim inmeden önce bir şey söylemiştir. Tevhid davasını, la ilahe illallah davasını kim haykırdıysa, kim içinde bulunduğu toplumda la ilahe illallah dediyse, kim içinde bulunduğu toplumun putlarını reddetti, onların dinlerinden yüz çevirdi, onların şirklerinden beri oldu, onların örflerini terk etti, kim bunu yaptıysa ona mutlaka düşmanlık edilmiştir. İsterseniz Muhammed Mustafa olun size düşmanlık edilecektir. İsterseniz isterseniz Hatice validemizin dediği gibi yetime, yoksula yardım eden, yolda kalmışa yardım eden, akrabaya yardım eden, ihtiyaç sahibine yardım eden mükemmel bir şahsiyet day olsanız Muhammedü'l Emin gibi sadece ve sadece tevhid davetinden dolayı size savaş açılacaktır size mecnun denecektir size sihirbaz denecektir size kezzap yalancı denilecektir sizden size düşman olunacaktır faydanızın olmasına rağmen sizden uzaklaşılacak ve siz uzaklaştırılacaksınız tevhid davetinin gereği budur bunu göze alamayanlar tevhid ehlim ortaya çıkmasın arkadaşlar tarih boyunca bu böyle olmuştur Tarih boyunca tevhid daveti güllerle dolu bir yolda sürdürülmemiştir. Tarih boyunca tevhid daveti dikenlerle dolu bir yolda sürdürülmüştür. Nuh aleyhisselam bu yoldan gitmiştir. Salih aleyhisselam bu yoldan gitmiştir. İbrahim aleyhisselam bu yoldan gitmiştir. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu yoldan gitmiştir. Bu yolun talibi olanlar da bu yolun vasfını en iyi şekilde öğrenmelidirler. Bu yol öyle açık bir yoldur ki, nasıl ki biz Kur'an'dan bu yolun vasfını öğrendiysek, Varaka bin Nefel gibi cahiliyede yaşayan, hiçbir doğru bilgiye ulaşamayan, ulaştığı bilgilerin çoğu yanlış olan bir adam bile, eski metinleri okuyup, bu yolun böyle olduğunu öğrenmiştir. Bu öyle bir bilgidir ki, Kur'an ve sünnet elinizde olmasa bile, araştırıp bakıp, Tarihe bakıp eski kitaplara bakıp Başka başka metinlere bakıp Ulaşabileceğiniz bir bilgidir Bu bilgi dosdoğru bir bilgidir Eğer bu yoldan yürüyecekseniz Bu bilginin içeriğini bilin Ve ona göre bu yola gidin diyoruz Allah subhane ve teala Tehvid yolunda sabit kılsın kardeşler Velhamdülillahi rabbil alemin